Ey bismillahirrahmanirrahim ve salatu ala Muhammedin ve ala aleyh sahbihi ecma'in Hiç ki diyoruz ki e, Kur'an okumanın faydaları ne diyoruz e, çok büyüktür yani e, çok e, sınırsızdır ama en önemli faydalarını size söylemeye çalışalım Birinci olarak Müslüm minruvet ettiği hadis Ebu Heren demiştir ki peygam kim ki bu kitabı okuyup o kitabı e, ders olarak deftirler olarak görürse hiç şüphesiz ki onların üzerine sekine yani sakinlik inip e, rahmet e, örtüp ve ne meleikeler kuşatmıştır ve Allah azze ve onları yanında onların yanında zikir sahiplerinden yazmıştır diyor. Zikip sahiplerinden yazmıştır diyor ve ikinci fayda da diyor ki Allah Azze ve Celle e, hiç şüphesiz ki Kur'an okuduğun zaman ne yapıyor? E, seni zikrede, yani senin ismini söylüyor e, onun yanındaki meleklilere, onun yanındaki meleklilere. Benim şu kulum Kur'an okuyor, beni zikrediyor diye senin adını meleklilere söylüyor. İçpeki bu hadis muttfaqun aleyhi hadisi beygarfendi Ubey bin Ka'b ne yapmıştır e, emretmiştir ki ona kronokomasına Ubey bin Ka'b ona kumuştur e, demiştir ki e, yani beygarfendi ya, demiştir ki Ubay, e, ya Resulullah ey Resulullah beni e, ne e, ne sen bana söyle, Allah zili zikrettiğini söyledi mi adlandırdı mı demiştir ki Peygamberimiz evet e, Allah'u Zücala seni bana beni bana, be, senin adını bana söyledi demiştir. Üçüncü olarak arkadaşlar hiç şüphesiz ki e, bu ne? Tirmidinin verdiği hadise göre e, o taban eserdir. Hadis olmaz konusunda bir ihtilaflar vardır ama e, o sahabi sözümü veyahut da Peygamberimiz diye ihtilaf var. Ama diyoruz ki her ne olursa olsun Ee, diyor ki sahabi diyor ki kim ki Allah'ın kitabından bir tane e, harf okursa şüphesiz ki onun e, neyi haseneti vardır sevabı vardır o hasret de ne e, ne on gibi gibidir ve diyor ki ben diyor elif lam mim harf demiyorum diyorum ki elifun harfun ve lamun harfun mimun harfun dediğini söylemiştir peygamber efendimiz Dördüncü olarakta diyoruz ki Allah veeycel bin kitabını okuyan hiçç üphesiz ki Allah Zü veeycel onu kendi ehlininden kendi öz, hususlandırıldığı topluktan kılıyor, kılıyordur. Bu hadis gelmiştir Peygamber peygamberimiz de demiştir ki Allah z veleyci'in bir ehli vardır e, demiştir ki sahabeler kim ya Allah onlar tabi onlar Kur'an'ı okuyan Kuran'ı anlayan, ve onlar Allah'ın topluluğu, Allah'ın özelleştirdiği kişilerdir demiştir. 5 olarak arkadaşlar, hiç şüphesiz ki Kur'an'ın faydası nedir? Okumanın faydası. E, Kur'an şefaatçi olarak kıyamet gününde gelecektir. Şefaatçi olarak e, kıyamet gününde gelecektir. Peygamber Efendimiz demiştir ki, ikra'u'l-Kur'an fe inne oye eti yevmul kıyama şefi ashabi. Yani Kur'an'ı okuyun çünkü o kıyamet gününde sizlere şefaat edecektir. Demiştir. Şefaat edecektir. Demiştir. Ee, yani diyoruz ki beşinci olarak da ne arkadaşlar? Hiç şüphesiz ki e, Kur'an'ı ne e, okuyan kişi e, ne e, kıyamet gününde e, Allah'ın izniyle ce cennete girerse büyük mertebelere gelecektir Çünkü Peygamber Efendimiz demiştir ki hadisinde e, Kur'an e, Kur sahibine şu şekilde denir. Iqra irtaqi wa kama kunta tartil fi dunya fa in manzilatuka ind akhir ayatin taqraha demiştir ki sen Kur'an'ı okudun kıyamet günü cennette ona şu şekilde denilecek o adama o müslümana denecek ki sen oku ova yüksel ova ne tecvidlendir Kur'an'ı nasit yani oku ve yüksel güzel oku sen okuduğun kadar dünyada okuduğun gibi dünyada okuduğun gibi o senin en son mevkin, en son menziledin en son okuduğun ayet en son okuduğun ayet yani ne kadar da ayet okuyorsan o kadar da yükseliyorsun e, cennette yani bakın ne kadar da bir önemli fazileti varmış Kur'an'ın Allahu ekber e, Allah bizlere bunu nasip etsin hepimize